Ayet bulunmamaktadır. E, aksine Naha Suresi 98. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Fe izâ qara'tel kur'âne feste'iz billahi mineşşeytanirracim Yani Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Demek ki Kur'an okuyacağımız zaman kadın erkek herkesin yapması gereken işlerden